men anafer fakat arı rabe nefsini her kim bilirse muhakkak surette rabbini bilir acaba yani Rabbin bilmesi manası rabbini kemal ile bilemez Allahü teala'yı bilmek için Allah Allah'la bilinir hmm. Yoksa kula verilen aklı idrak ile Cenab-ı Hakk'ın kudreti ölçün ancak sunu ilahi Allah'ın sanatlarına bakarak orada anlayabilirsin İnsan da en büyük kitaptır. Vücut bakımından şu üç büyük kitabı okutacağız şimdilik Efendim söyleyeyim. Bu iki kısımdır. Nefsini Rabbini bilir manasını. Men arafa nefse fakat arafa rabbe. Her kim nefsini bildi. Bu adam Rabbini bildi manası. Rabbini buldu ve bildi ve buldu manasını ama kül hakat-ı ilahi bilemez. Yani zat-ı uluhiyet ilahi. Bu da iki kısım. Kul mesela nefsinin zafını bilir. Kul fanidir bir batıya ihtiyacı vardır. Kul çıplaktır, bir giydireceğe ihtiyacı vardır. Kul rahatsız olur, hasta olur, bir şafiye, şifa vericiye ihtiyacı vardır. Bir defa nefsini azını bilmek. Allah'ın kudreti yanında, kudretullah'a ölçme, cetmek, görmek evet. o yanında nefsini evet, azını bilmek. Bir böyle hak bilinir. Bu bidayettir. Evet. Yani insanların ibtidaî şeklinde bu şekilde hakkı bilirler. Yükselince insanda bir bir kudret ve kuvvet yani bir benliği, insanın bir benliği vardır ki benliğinden daha içeridir. Yani ilahi bir makamdadır insanoğlu. Buna gidemezsen evvela bidayette, evvela bunu bilecek, azini bilecek. Sonra kudretullah kendindeki bulunan hamil olduğu defineye vakıf olacaktır. Hepsinin inşallah taliatını yaparız. İlahi bir tecelliyat var. İnsanda o benlikte içeri ben olan şey ilahi tecelliyat. Bunun da misali denizden bir vadak böyle su alsak dışarı çıkarsak bu deniz midir? Değildir. Ama denizden harçta de değildi. Cenab-ı Hakk'ın iltisakı ve münasebetlerini söylemek istiyorum yani bu, bu olarak şekilde. Olarak. Ancak böyle tarif edilebilir. Yahut lezzetle duyulur, söylenmez. Ama bu İnsanların hiçbirisi yani bugüne kadar gelen insanları bugünden sonra da kıyamet gününe kadar gelecek insanları da hala zaman insanları hiçbirisi birisinin aynısı değildir. Her kulsu Öyleyse her kula ayrı tecelliyat vardır. Zaten aynısı olursa Cenab-ı Hakk'ı ihat etmiş olursa. Evet. Gayrimuhittir Allah-u Teala. Öyleyse tecelliyat her an olmakta ve herkese ayrılmakta. Herkesin iktidarına göre, herkesin Kadiyetine göre tecelliyat olur. Ha, şimdi bu üç şeyden anlaşılabilir, üç ilimine. Birisi, hayat-ı afakiyye, yani kainatta olan nesneleri görerek okumakla. Mesela güneş, güneş diye gökyüzüne yazılı değil, güneşin kendisi var. Şimdi bu ayatı ı afakiyedir, bu kainat bir kitaptır. Ne kadar? Ha, Seriye'den Süreyya'ya kadar veyahut onun maverasında artık ne, ne kadar giriyorsa bir kitaptır ve bir risaledir için. Evet. okuyabilen için güneş, ay, yıldız dağlar, ağaçlar, çiçekler toprak, su, derya, deniz nehirler, hayvanlar, insanlar dört ayaklı yürüyenler, kırk ayaklı yürüyenler iki ayak yürüyenler uçanlar, ayaksız olanlar ay nereye bunlar şimdi? Birinci İkincisi hayat enfesiye, enfişiye, kendi malik olduğumuz vücudumuzdaki bulunan teşekkülatın ve hamil olduğumuz esrara sahip olmak, vakıf olmak vücutta. Mesela bir tıp alimi, bir doktor, bir doktor diğer insanlardan kudretullahı daha çok, yani insan vücudunda bulunan kudretullahı daha çok bilmekte. Ama doktor olmasa da sen de kendi vücudunda aynaya baktığın vakitte... ...niçin gözümün üzerinde kirpiğim var... kirpimin üzerinde kaşım var... ...ağzım üzerinde burnum var... ...buradaki dişler, burada çiğnici dişler... ...burada koku, duyma... ...burada anlama, duyma ve iki tane... ...ve öne verilmiş bu şekilde... ...vücut, vücudun ehvali, harekatı... ...ve midenin hazmetmesine... ...ve gayetin arkadan çıkarılması... ...kokusu... ...çünkü buradan çıksaydı gayet... ...mesela faraze bütün koku ağzımıza olacak bizim? Yani vücudun en uzak bir yerinden çıkıyor... Demek ki bir kudret bunu böyle bir, bir şekle koymuş ki hem de öyle bir intizamlı müntizam şimdi koymuş ki akıl duruyor karşısında. Bu da işte bir ayatü beyinat. Ayatü en füsiye yani. Nefis ayetleri. Üçüncüsü, ayatü kitabiye elfaziye yani. Kutsi kitapları, semavi mukaddes kitapların özürlüğü yahut o kutsi kitaplardan ilham ile alınarak yazılan büyük insanların yazdıkları, eserler insanları doğru halka götüren. Mesela İzmir'ler. وَنَحْنُ أَكْرَبِ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Ben size can damarınızdan daha yakınım diyor kitapta. Fakat biz bunu kendi vücudumuzda kitapta okumayınca bunu sezemeyiz. Bu üçüne birbirine ihtiyacı var şimdi. Onu söylemek istiyorum. Yani Ayat-ı Afakiye, Ayat-ı Ayat-ı üçünün birbirine ihtiyacı var. Bir beşere yükselmesi için bu üçünü birbirine toplayacak. Bazısı ayat elfaziyeden, el bazısı ayat Afakiye'den, bazısı ayat Enfüsiye'den hakkı geliyor. Hepsi Ayat-ı gitmiyorlar, hepsi Enfüsiye'den gitmez, hepsi Afakiye'den gitmez. Herkesin nasibi neyse nasibi oradan yürüyecekler hakkı.